Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillazî Hadâna lihazâ vema kunnâ dinehtedî levlâ'an hadâna allâh vema tevfîqi ve aitisâmi illâ billâh lekad ca'et rüsûl-ü Rabbina bilhaq salli alâ rüsûlina Muhammed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 Sultan Mehmet Han 1432 yılında dünyaya geliyordu. 1481 yılında Alemi Ukba'ya irtihar edecekti. Hacı bayram Veli Edirne'ye geldiğinde Fatih Sultan Mehmet Beşik'teydi. Babası 2. Murat soracaktı Acaba bu şehri fetih bize nasip olur mu? Cevap verecekti. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam ile büyüyen güzel insan Hacı Bayram Veli. Rüyasında aşk elçisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüştü de, ondan gelen rüyadaki cevabı aktaracaktı güzel padişaha. Ev sultanım, siz de ben de bu fethi göremeyeceğiz. Beşikteki şehzade ile bizim Akşemsettin görecektir cevabını verecekti. Babası ikinci Murat, üç geceden birinde sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı görüyordu. Oğlu Fatih Sultan Muhammedi, Molla Gurani'ye yetişmesi için teslim edecekti. Hicri 48-49 yıllarında Emeviler zamanında İstanbul musahara edilmişti. İbâhübeleni sadi Radyallahu An da aralarındaydı. İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker hadisi şerifindeki müjdeye mazhar olmak arzusuyla ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin şehadet şerbetiyle müjdelemiş olduğu şehitlik makamına koşarcasına İstanbul'un fethine can atıyorlardı onlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 56 yıl sonra Abdurrahman bin Velid radıyallahu an kumandasında Ebu Eyyub el Ensari 90 yaşında İstanbul'a gelecekti. Bedir, Uhud, Hendek muharebelerine de katılmıştı Ebu Eyyub el Ensari, Halid bin Zeyd. Bir kısım insanlar bal ve bahçe işlerine koyuluyorlardı. Artık muharebeden yorulduk diyorlardı. 90 yaşında... Mütevaciz olan Eba Eyyub el-Ensari'nin cihada katılmasını da uygun görmüyorlardı. Çünkü çok yaşlanmıştı. Bakara suresi 195. ayeti olan Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetini hatırlatıyorlardı Eba Eyyub el-Ensari'ye. Yaşın gelmiş 80'e 90'a. Artık çekil diyorlardı ama onlar hayır hayır. Onlar Resulullah aleyhissalatü vesselamdan böyle öğrenmemişlerdi. Yaşın beş de olsa, elli beş de olsa, yüz beş de olsa koşacaktı, adım atacaktı. Bir insancık daha sonsuz azaptan kurtulsun adına, ilim rahmet ve aşk medeniyetinin sonsuz aşk deryasına dalsın adına koşacaklardı. Son nefeslerini verinceye kadar vazgeçmeyeceklerdi. Çünkü aşk elçisi Resulullah'tan bunu öğrenmişlerdi. Allah Resulü dünyalarını değiştirmeden son dakika, son saniye, son salisesine kadar bir insancığı daha sonsuz azaptan, dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarmak için o nefesini sarf etmemiş miydi? Bunu biliyorlardı. Cevap verecekti bu ayeti kendisine hatırlatanlara. Ey sevgili kardeşlerim, sizin bu bana okuduğunuz ayetin nazil olduğunda ben Resulullah'ın yanındaydım. Bu ayet sizin bahsettiğiniz manada da inmemiştir. Bu ayet, dünya işlerine meyleden, cihattan uzak kalan kimselerin cihadı terk etmemeleri için inmiştir diyordu, susturuyordu karşısındakileri. Allah Resulü aleyhissatü vesselamın yanındaydım ben o ayet inerken. ''Yanlış yorumluyorsunuz.'' diyordu. Yıldırım Beyazıt ve ikinci Murat gibi Fatih de fethe aşıktı. Osmanlı padişahlarının yedincisi olan Fatih Sultan Mehmet Han, din ve fen ilimlerinde çok ilerideydi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, Sırpça dillerini biliyordu. Zeki bir araştırmacıydı. 1453 yılı baharında İstanbul'u muhasarı için Akşemseddin Veli, Akbeyk Sultan, Şeyh Ebul Veva ve yüzlerce talebeleri katılıyordu. Edirne'de Meşveret Meclisi'ni topluyordu. Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethine karşı çıkınca peygamberimizin müjdesini hatırlatmıştı. Akşemsettin Veli'yi de bu fikre katılıyordu. Edirne'den yüz bin kişilik ordusuyla ilim, rahmet ve aşk medeniyeti gönülleri dilsin diye İstanbul'un fethine Karanlık çağı kapatıp, aydınlık çağı açmak için yürüyorlardı. Kasım Paşa yamaçlarına gelince, öyle bir hal tecelli ediyordu ki, Sultan sesleniyordu. Ya İstanbul beni alır, ya da ben İstanbul'u diyordu. Ok meydanına çadır kurdurup ve ok atıp top gülleri atarken askerleri şu emir veriyordu Fatih Sultan Mehmet. Ey askerler! Her merminizde, her adımınızda Allah'a anın, ondan dua isteyin diyordu. Eğer öyle yaparsanız attığınız taşlar bir bomba gibi onların üzerine düşer diyordu. Askeri sahada kendisini yetiştiren Molla Gürani Solun'da, akşemseddin ise sağındaydı Büyük Sultan'ın. Rumeli Hisarını dört ayda yaptırmıştı. Uykusu üç-dört saati geçmiyordu. Büyük kahramanlıklar, büyük fedakarlıkların neticesinde kazanılırdı. Bunu biliyordu. Kuş bakışı Muhammed ismi Kufi hattı görülür Rumeli Hisarının imarında. Hisarın inşasına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifinde başladı. Beş bin usta, on bin işçi çalışıyordu. Paşalar ve kendisi de çalışıyordu. Akşemseddin Veli'ye talep olmak isteyince, Akşemseddin Veli cevap verecekti ona. Sen halvete girince, devleti kim idare edecek? Halvet'ten murat, adalettir. Sen de adaletten ayrılmazsan, talep olmuş, intisap etmiş olursun diyecekti. Mahmud Paşa... ...kendisine Akşemseddin'i sorar. O da, herkes ondan titrer, ben de ondan titrerim der. Fatih Sultan Mehmet Han. Bizans surları önünde 53 günlük çetin da ...kendisine moral Akşemseddin velidir koca sultana. 70 pare donanmayı bir gecede dağdan aşıran... ...muhasara planlarını kendi çizen kaleler kuran... ...toplar döken Fatih Sultan Mehmet'in büyük destekçisi... Akşemseddin Veli'ydir. Havan topunun balistik hesap ve planına, yağla makine soğutma sistemini ve devrinin en üstün silahını keşfeden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Öyle fetihler gerçekleştiriyorlardı ki, gittikleri yerleri imar ediyorlardı. Dikkat eder misiniz bir tarihimizi? Dikkatle objektif olarak araştırır mısınız tarihimizi? Lütfen Allah adına şu tarihimizi bir araştıralım. Başka ülkeleri fetheden, başka toprakları fetheden atalarımız, ecdadımız fethettikleri hangi toprakta katliam yaptılar? Hangi yanlış bombalarla çocukları vurdular? Hangi yanlış ateşlerle masumların evini yıktılar? Hangi yanlışlıkla insanların canını aldılar? Hayır hayır bizim ecdadımız toprakları alalım onların mallarını sömürelim diye hayır hayır yapmıyorlardı. Onlar ilmi, aşkı, rahmeti, adaleti, şefkati, insan gibi insan olmayı, insanca yaşamayı götürmek üzere adım atıyorlardı. Bir bakar mısınız ecdadımız Osmanlı'nın adım attığı her yerde külliyeler, ilim mektepleri, hastaneler, hamamlar, her alanda mamur etmişler. Allah aşkına söyler misiniz? Geçmişin ışığına kadar da muhtaçız zamanımızda. Her çeşit insan muhtaç değil mi? Evet. Fethi gerçekleşecekti bir açıp bir kapatan Fatih Sultan Mehmet. Niyeti buydu. Dinin, devletin ve payitahtın merkezi İstanbul olmalı diyordu. Osmanlı topraklarını Tuna'dan Fırat'a kadar genişletiyordu. Allah için cihat etmek, bir insana bile dünya ve ahiret mutluluğunu ulaştırabilmekti onun tek emeli. Hayatına baktığınız zaman onu görüyorsunuz zaten. Bu uğurda soğuk ve sıcak demiyordu. Trabzon seferine çıktığında, Zikana dağlarını yaya geçerken, Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun'un, Bu kadar yorulma padişahım sözüne, Bu zahmet din yolunda, Allah yolundadır. Bu zahmeti çekmezsek, bize gazi demek yalan olur demek suretiyle, En güzel cevabı ve amacını belirtmişti o büyük sultan. O güzel sultan o tatlı sultan veliüddin ahmet paşayı akşemsettine gönderip zafer müjdesini ister çadırın nöbetçileri kendisini içeri almaz akşemsettin'in oğlu çadırın kanatlarını biraz açar babasını secdede görür eli yüzü saçı sakalı gözyaşları içerisindedir gönlü ateşli bir halde zaferin müjdesini verir dışarıdan da tekbir sesleri yükselir kapının burçlarına bayrağı, Şehit Ulubatlı Hasan, Kaynayan yağlarla yanmış vücuduyla diker. Peygamberimizin, Gel sesini duyup, Tatlı tebessümünü görünce, Bu ızdırabı hiç hissetmez. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, Beyaz atlı ordunun önünde, İstanbul'a girer. Halk yolunun iki tarafında, Onu karşılar, Tekbir, bir Tebrik, Takdir çiçekler sunarlar. Bizans'ın ileri gelen patrikleri şehrin anahtarını Akşemseddin Veli'ye sunarlar. Saçlarının ak ve yaşlı olması hasebiyle komutan olarak onu zannederler. Sonra yanlışlıklarını fark edince Fatih Sultan Muhammed Han müdahale eder. Evet ben Sultan Muhammed'im ama Fatih Akşemseddin Veli'dir der. İstanbul'un fethinden sonra kendisine verilen menkul ve gayrimenkul ganimetlerden hiçbirini almaz ve orayı da mağmur eder. Nur üzerine nur kaplasın o memleketi diye. Sonra fethi takip ilk önce Ayasofya'ya gelir. Fethi müesser kılan Allah'a şükür seyresine kapanır. Namaz kızdırmak için üç defa tekbir alır. Bunun sebebini soranlara Allah'ın göz ve gönlüme İstanbul'un güzelliğini perde yapıp Kabe'ni görmekten beni alıkoyma dedim Ve Allah kalbimde bu nuru lütfeyledi der Sonra namazını kıldırım Kıyamete kadar Burası cami olarak kalacak vasiyetini yazar Koca Fatih Sultan Mehmet Evet sevgili dinleyiciler Şimdi ben bir soru sorsam sizlere ''Evladınızın Sultan Fatih gibi olmasını ister misiniz?'' diye. Bir çağ açıp bir çağ kapatan, Fatih olmasına rağmen bir o kadar tevazu sahibi, kibir yok, gurur yok, merhamet ve şefkat sahibi. Ne dersiniz? ''Evet dersiniz değil mi?'' Peki soralım. Peki anneler onun annesi gibi, babalar da onun babası gibi olmayı kabul ediyorlar mı? Zira her ideal insan, Öncelikle bir anne ve babanın eseridir. Hiçbir güzellik durduk yere ortaya çıkmaz, tesadüfen oluşmaz. Bu sebeple olmasını istediğimiz yolun yolcusu olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü durarak bir yere varamayız. Özellikle de eğitimde bir hedefe gelmek isteyenler o hedefin temsilcisi olmalı değiller mi? Daha düz bir ifadeyle anne baba çocuğuna örnek olmak zorunda değil mi? çocuğa yol açmak, yön göstermek ve elinden değil gönlünden tutmakla görevli değil mi? Bu gerçekliklerin bilincinde olan Sultan Mehmet'in güzel babası II. Murat her bakımdan örnek bir baba olmayı başarmış ve dolayısıyla da Sultan Mehmet'e kutlu fethe giden yolu açmıştır. Annesi de isimsiz ve resimsiz kalmaya razı bir şefkat kahramanı. Baba ile aynı yöne bakmış olmalı ki Sultan II. Murat evladında muradına ermiş, önce bir gönül fethetmiş, sonra da o gönüle müjdeyi peygamberliği gerçekleştirmiştir. Peki nasıl bir babaydı Sultan Murat Han? Sabah namazlarını kıldıktan sonra Kur'an ile baş başa kalır. Sonra da dua ve niyaz ile güne başlardı. Yani kulluğunu unutmayan bir sultandı. Bir başka deyişle kulluğu sultanlık bilirdi. Rabbi ile baş başa kaldığı sabah saatlerinde Kimseyle görüşmezdi. Ama bir gün tamamıyla Kur'an'a dalmıştı. Bir başka aleme geçmişken kapısı tıklıyordu. Hayret içindeydi. Bu olmayacak saatte gelen kimdi ve gelişini içindi. Kapısını tıklatan dadı Sultan Murad'a bir oğul müjdesi veriyordu. Gözünüz aydın hünkârım, bir oğlunuz oldu diyordu. 27 yaşındaki Sultan Baba önce bir şükür seçesi yapmıştı. Sonra da büyük bir sevinçle rahlesindeki Kur'an-ı Kerime baktı, şükretti hamdetti, sevinç gözyaşları içinde şöyle diyordu: Hamdolsun Allah'a. Ravza'yı Murat da bir güli Muhammed'i açtı. Bari Bu çocuk adıyla ve işiyle doğdu diyordu. Zira Sultan Murat Muhammed süresini yeni bitirmişti, fetih süresine de başlamıştı ki. Bu müjde ona gelmişti. Adı Muhammed oldu. İnşallah işi de fetih olacaktı diyordu. Tabii ki padişah duanın bir de fiili yanı olduğunu çok iyi biliyordu. Bu sebeple çocuk Muhammed, Efendiler Efendisi'ne tarihsiz bir sevgi ve sadakatin işareti olarak Muhammed oldu yani Mehmetleşti. Sonra da onu adı sahibine layık hale getirecek gerçek hocalara teslim ediyorlardı. Daha o günden... Deha fışkıran varlığıyla farkındaydı şehzade oluşunun küçük Mehmet. Bu sebeple de ele avuca sığmıyordu. Hocasını yorduğu ve haylazlığını çoğalttığı bir gün, Hocası kendisini uyarıyordu. Ben padişah çocuğuyum diyordu da, Sen benim nazlı şehzademi nasıl böyle uyarırsın diye babam sana söz söyler der diyordu da, O zaman hocası eğer yemek istiyorsa... Etmeli emek diyordu. Evet küçük Mehmet şefkatsizlik gibi görünen bu uyarıları şefkatin muhatap olmuş ve çaresiz hocasının sözlerini kabul etmişti. Ve böylece kısa zamanda büyük başarıları kazanmıştı. Şehzade Mehmet dönemin en seçkin hocaları elinde yetişmişti. Bir gece Molla Gürani onun hala çalıştığını fark etmişti ve birden odasına dalıyordu. Şehzade Mehmet çok ciddi bir çalışmanın içinde adeta kendini kaybetmişti. Hocası geldiğini belli etti ve ne yaptığını sordu. Şehzade Mehmet İstanbul surları üzerine çalıştığını söylüyordu. Küçücük bir çocukken büyük hedefler koyuyordu kendine. Belki biz bugün çocuklarımıza ''Sen daha çocuksun daha çok var.'' dediğimiz için belki çocuklarımız hedefsiz kaldı ne dersiniz? Küçük çocukken çocuklarımıza yeni fetihlerin yolunu gösteremedik belki bazen ne dersiniz? Belki onları büyük hedeflerin insanı olmaya sevk edemedik belki ne dersiniz? Bazen acaba televizyonun başına bırakıp da sanal bir alem, sanal bir dünya ile baş başa mı bırakıyoruz onları? Ne dersiniz? Onların önüne yeni fetihler. Bu fetih illa bu şekilde algılanacak bir fetih olmayabilir. Bilimsel fetihler ticari fetihler, siyasal fetihler yapmaları için acaba biz birer Murat mıyız? Galiba birer Murat olamadık. Birer Murat olsaydık Fatihler fetihler açardı. <gülüyor> Nedense bugünlerde küçücük çocuklar dediğimiz Fatih'in İstanbul'u fethetmeye kararlaştırdığı yaşlarına biz küçük çocuk diyoruz ya Çocuklarımız 18-19'a gelene kadar sen hiçbir şey yapamazsın Sen sadece anne baba parasıyla büyürsün, anne baba parasıyla yetişirsin Başka bir şey yapamazsın Sonra çocuk büyücü zaman 50-60 yaşına geldi ama senin işin bitti artık hiçbir şey yapamazsın Emekli ayrıldın, çekil kenara diyoruz galiba İnsanları bir 15-20 senelik bir gayret atmosferi bırakıyoruz Temelde hedefi yok, gelecekte bir bağlantı yok Böyle bir boşluk yaşatıyoruz galiba bazen ne dersiniz? Belki bundan bugün Filistinler ağlıyor, Iraklar ağlıyor, Çeçenistanlar ağlıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi inanç üzere olursa olsun haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan bir insan varsa... işte onun birer sorumluları da bizler değil miyiz? Ecdadımız bu hesaplarla, bu manevi sorumlulukla adım atmamışlar mıydı ötelere... Çağlar ötesine bu düşünce, bu niyet ile adım atmıyorlar mıydı? Lütfen, lütfen objektif olarak ilim, rahmet ve aşk medeniyetini ve bu aşk medeniyetinin aşk deryasından kana kana içerek çağlar ötesine adım atan tatlı ecdadımızı objektif olarak araştıralım. Geleceğin aydınlığı için, geçmişin aydınlığına çok ihtiyacımız var. Cezası Şehzade Mehmet'in önündeki bütün kağıtları topluyordu. Şehzade üzgün ve şaşkındı. Her şeyin bir sırası var diyordu Şehzade Mehmet. İstanbul surlarının planına daha sıra gelmedi. Önce surlara gidecek, öğütleri dinleyecek, önce surları aşabilecek, nasihatleri alacak, önce surları geçebilecek bilgileri hazmedeceksin yüreğinde. Ondan sonra bir gün Bizans surlarıyla uğraşmanın da sırası gelecek. Şehzade Mehmet hocasının bu sözlerine itaat etti ve kazandı. Çünkü Bizans surlarından önce kendi içindeki engelleri aşmalıydı ve böylece fethe giden yolu evvela içinde aşmalıydı. Fethe giden yolun temeli o gün hocasından öğrendikleriyle atılacaktı. Hem de hayat merdiveninin basamakları birer birer çıkılmalıydı. Atlayıp sıçrayanlar, sıralamayı uymayanlar Hedefe varamazlardı ki Daha kötüsü düşüp Yamuk yumuk kalabilirlerdi Şehzade Mehmet Bir güzel insanın manevi hizmetinde Bir güzel insanın manevi eğitiminde Bir güzel insanın manevi babalığında yetişmişti Padişahlığı sırasında bile Herkesin huzurunda titrediği sultan Hocasının huzurunda kendini tutamaz heyecanlanırdı işte Sultan Mehmed'in fethe giden yoldaki bu manevi, bu eğiticisi, bu hocası Akşemseddin'di. Kafası ve kalbi dolu bir gönül sultanıydı Akşemseddin. Hem ilimde hem imanda, İslam'da. Bir fethi için yola çıkan taçlı sultanların mutlaka bir taçsız sultana dayanmaları gerektiğini gösteriyordu Fatih Sultan Mehmed. Yani Akşemseddin'siz Fatih olunamayacağını fiilen ilan ediyordu. Şehzade Mehmet ciddi, dengeli ve kaliteli bir eğitim için bütün şartları bir arada bulmuş, kendi kabiliyeti, dehası ve çalışkanlığıyla da bunlardan azami derecede istifade etmişti. Böylece Şehzade Mehmet en sonunda Fatih Sultan Mehmet'e giden yolu bulmuştu. Peki bu yolda neler başarmıştı? Neler mi başardı? Genç yaşında dört tane dil öğrendi. Delikanlıyken havan topunu keşfetti. Daha 21 yaşında güzeller güzeli aşk keçisi Resulullah'ın müjdesine mazhar oldu. Çağ açıp çağ kapadı. Bizans'ı tarihe gömdü. Ülkeler fethetti. Osmanlı'yı dünya devi yaptı. Ama kendisi devleşmedi. Hep çalıştı. Sürekli hedef büyüttü. Bir rivayette derler ki, ölmeseydi son seferiyle Roma Fatihi de olacaktı. Sadece onun adını vererek çocuklarımızı Fatih yapamayız. İnancını, idealini ve eğitimini de vermeliyiz çocuklarımıza. Fakat Fatih yetiştirmek isteyenlerin öncelikli işi, Fatih Sultan Mehmed'in babası gibi baba olmaktır. Tekrar o güzel insana dönersek, karşımıza mütevazi, karşımıza cemal. Karşımıza ilim rahmetin ve aşk medeneti İslam'ın aşk deryasına dalmış samimi saf gönüllü bir padişah çıkar. Dünyayı elinde tutar ve asla gönlünü almazdı. O kadar ki tahtını kendi arzusuyla terk etmiş ve Manisa'daki uzlet köşesine çekilip tervişliğini tercih etmiş, fakir ve kanaatkar bir ömür sürmüştü. Vefat ettiği zaman geriye şahsi malı mülkü kalmamıştı. Kendisinden sonraya muhteşem bir devlet ve Fatih Sultan Mehmet gibi bir evlat bırakmıştı. Vefatı sırasında şahsi malı olarak sadece yüksükleri kalmıştı. Vasiyeti üzere onlar satılarak tecihiz ve tekfin işleri yapılmıştı. Zenginliği sadece elinde tutan ve kalbine koymayan bu harika insan Fatih Sultan Mehmet'in babasıydı. Bu gerçekten habersiz bir baba. Evladına nasihat ederken şöyle demiş. Oğlum demiş, oğlum utan utan. Fatih Sultan Mehmet senin yaşındayken İstanbul'u fethetmişti. Baba oğluna böyle kızar. Ama delikanlı da babasına hemen şu karşılığı vermiş. Baba, Fatih senin yaşındayken de Roma'yı fethe gidiyordu. Baba, Fatih senin yaşındayken de Roma'yı fethe gidiyordu. Eba Überensari de 90 yaşında İstanbul'u fethe geliyordu. Müzik Selam olsun. 5 yaşında da, 55 yaşında da, 105 yaşında da ...çağ açıp çağ kapama kadına büyük hedefleri olanlara ilim rahmet ve aşk medeniyetinin aşk deryasına dalıp iman havzundan kana kana içip insanlara da o aşk şerbetini sunmak adına adım atabilenlere selam olsun nefs mekkesinden gönül Medine'sine. hicret edenlere Bugünkü sohbetimizde Fatih, fetih yaşamak istedik. Yani herkes başarılardan bahsediyor ama başarılar nereden geliyor? Bir yerde bir başarı var, bir yerde fetihler var ama o fetihler nereden geliyor? Kaynağını sorgulamak, yeni fetihler için, manevi, bilimsel, ticari ve siyasal fetihler için. Bugün ne varsa sizinle paylaşabileceğimiz hayır namına onları sunmak adına buradaydık. Gönlümüzdesiniz efendim, duamızdasınız. Rabbim bütün sıkıntılarınızı alsın. Dünya ve ahiretteki tüm sıkıntılar üzerinizden alsın. Dünya ve ahiretteki tüm mutlulukları size rütfetsin. Biz böyle bir medeniyetin mensubuyuz. Öldürmek için değil, diriltmek için cihat meydanlarına koşan insanlarız. Gafleten Kurtuluş Programı'nda yeni bir aşk konusunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.